Merhaba. Çin'in güneybatısındaki bir nehirden yaklaşık bin ördek leşi çıkarıldı. Şu andaki Nanhe nehrine torbalarla atılan ördek leşlerini gören halk yetkililere haber verdi. Nehir içme suyu kaynağı olarak kullanılmadığı için bölge halkının tehlikede olmadığı iddia ediliyor. Daha önce içme suyu olarak kullanılan Huangpu nehrinde de domuz leşleri bulunması kaygı yaratmıştı. Huangpu nehrinde bulunan domuzların sayısı ise 16.000'i geçti. Nanhe nehrinde ise yetkililer için de yaklaşık bin ördek leşi olan 50'den fazla torba buldu. Ördeklerin bir kısmı çürüdüğü için ölüm nedeni anlaşılamadı ancak dezenfekte edilerek gömüldü. Nehirlerde birbiri ardına hayvan leşleri bulunması Çin'de sosyal iletişim ağlarındaki yorumlarda da konu oldu ve birçok sosyal ağ kullanıcısı hükümetin içme suyunun güvenli olduğuna dair açıklamalarına inanmadığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de akarsuların yarısından fazlasının biyolojik açıdan sağlıksız olduğu bildirildi. Çevre Koruma Dairesi'nin 2008-2009 yıllarında Mississippi gibi büyük nehirler ve dereler dahil olmak üzere akarsulardan aldığı örnekler, bu kaynakların yüksek seviyede fosfor ve azotla kirlendiğini gösterdi. Araştırmada bu durumun suda yaşayan canlılar için sağlıksız bir ortam oluşturduğuna, ülkenin doğusundaki akarsularda koşulların daha da kötü olduğuna işaret edildi. Ülkenin doğusunda Texas'tan New Jersey sahiline kadar uzanan bölgedeki nehirlerde, Derelerin %70'inden fazlasının biyolojik koşullarının sağlıksız olduğu vurgulandı. Biyolojik açıdan en sağlıklı akarsuların batıdaki dağlık bölgelerde bulunanlar olduğu kaydedildi. Doğal olarak burası hala doğal özelliklerini koruyan alanlar. Deutsche Bank tarafından yapılan bir analizde güneş elektriğinin teşvik ihtiyacının 2014'te kalkacağı öngörüldü. Buna göre panel maliyetlerinin düşmesi ve teknolojik ilerlemeler 2014'te güneş elektriğinin üretiminin dünyanın birçok yerinde devlet desteklerine dahi ihtiyacı ortadan kaldıracak. Kuruluşun analizinde hali hazırda Hindistan ve İtalya gibi ülkelerde güneş elektriğinin şebeke fiyatları ile rekabet edebildiği ifade edilirken, 2014'te ise bu durumun Asya ve Avrupa ülkelerinde yoğun olarak görülebileceği ifade edildi. Alman Finans Kuruluşu'na göre 2013 yılında güneş paneli talebi küresel ölçekte bir önceki yıla göre %20'lik büyüme göstererek 30 gigawatt seviyesine ulaşacak. Çin'in 10 gigawatta ulaşabilecek talep ile liderliği devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Almanya, İngiltere ve İtalya'da ilk 5'te yer alan ülkeler olacak. Deutsche Bank geçen yılın Ocak ayında New York ofisinin bulunduğu 50 katlık binanın tepesinde 122.4 kW gücünde fotovoltaik sistem kurulumu gerçekleştirmişti. Bankadan yapılan açıklamada bu kurulumun Manhattan'daki en büyük kurulum olduğu belirtilmişti. Ne duruyoruz artık enerjimizi fosil yakıtlardan arındırma vakti geldi de geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 14 Mart'ta yayınladığı Avrupa Sağlık Raporu'na göre Türkiye hava kirliliğinde maalesef birinci. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre içinde Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Tacikistan, Türkmenistan ve de içeren 53 ülkelik ve 900 milyonluk büyük Avrupa'da Türkiye 2012'de havası en kirli ülkeydi. 162 sayfalık kapsamlı rapor çevresel boyutları olan sağlığı ve ciddi olarak etkileyen olguları ele alıyor bunların arasında temiz suya ve temizlik sistemlerine ulaşma olanağının azlığı, kötü koş yerleşme koşulları yani evlerde rutubet, ev içinde hava kirliliği ve sınırlı hacimlerde aşırı sayıda insan yaşaması gibi şeyler, trafik güvenliğinin düşük olması, aşırı sıcak soğuk iklim koşulları, iş yerlerindeki yetersiz sağlıksız çalışma ortamı ve hava kirliliği var. Rapor hava kirliliğinin üzerinde özellikle duruyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu raporuna göre sağlıklı olarak nitelendirilebilecek bir havada bulunabilecek en yüksek parçacık oranı metreküpte 20 mikrogram. Avrupa ortalaması bundan yüksek 26 mikrograma ulaşmış durumda. Avrupa'da havası en kirli olan ülke ise Türkiye ve ortalaması 41 mikrogram metreküp. Yani limit değerin tam 3 katı. Türkiye'nin bazı şehirlerinde bu değer çok daha yüksek. Avrupa Birliği'nde yürütülmüş bir araştırmaya göre kötü hava ortalama yaşam sürelerini yaklaşık 2 yıl azaltıyor. Yani kömürü yakmak ölüm getiriyor. Enerji tasarrufu kampanyasının bir parçası olarak İstanbul Bayrampaşa Belediyesi dünyanın en büyük kazağını öldürdü. Ve bu kazakla Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık 500 kilo iplikten 90 işçiyle bir ayda üretilen 18 metre boyunda ve 45 metre eninde kazak... Belediye binasının ön cephesinde sergileniyor. Hükümet stratejisinin bir parçası olan bu girişim evlerde kazak giyerek ve kombilerin ısı derecesini düşürerek her yıl 2 milyar dolara kadar enerji tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. Bayrampaşa Belediyesi bu kazak için Kanada'da 9 Şubat'ta kutlanan Ulusal Kazak Giyme Gününden ilham almış. Bugünü ortak bir hedefe ulaşmaya çalışan insanların o hedefe ulaşmak için sıra dışı şeyler yapabileceğini göstermek üzere kurgulanmış ve bu niyetinde fosil yakıt ihtiyacını ve sere gazlarını azaltmak için uygulanabilecek basit ve düşük teknoloji gerektiren ve üstelik de çok anlamlı bir yöntem. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.